İstanbul'un Fatih aslında Muhammed Mustafa'dır. <gülüyor> Buyurdu ki Ledef ve Kostantiniye Konstantaniye, Konstantaniye şehri fetholunacaktır. Bilmem Konstantin'in kızını sevmişmiş de Fatih Mehmet Han, e, onun için burayı Konstantaniye demişmişmiş. Hı? Beyinsiz. Resul-i Ekrem dediği için o mucizatın ishareçi Konstantaniye demişlerdir babalarımız bizim. Konstantiniyete de olunacak demiş. Cenab-ı Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem. Bitti o